جزا الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نعم علينا بنبينا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعطى سيدنا محمدنا نسيلة وجعل في المصطفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكر داره الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتديا لولا هدانا الله وما توفيقي وعاتصامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله بالله من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين بك يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Feman tabe min ba'd zulmi waslah fa inna Allaha etûbu alayh. Subhanallahi al-azim, Allahumma fa'na bil Qur'an al-azim. Barikna fihi wal hamdulillahi rabbil alamin. Estaghfirullah al-hayy Hazretlerimizin torunu Zübeyir Efendi geldi Allah razı olsun ziyaretimize Türkiye'ye bir hükümet davet etmiş yani bazı böyle aileleri dünyadan Ankara'da bazı hizmetleri onlara göstermişler Suriyeli muacirlerin kamplarına götürmüşler Antep'e vesaire ondan sonra da buraya geldi Allah Teala Hazretleri kendisinden razı olsun. Kardeşlerinden de razı olsun. Amin. Orada İmam Rabbani Hazretlerimizin kabri şerifini bekliyorlar. Torunları olarak sihlerin hakimiyeti olan bölgede çok az 70-80 kişi kadar bir Müslüman olarak orada duruyorlar. Allah Teala adetlerini ziyade eylesin. Amin. Nüfuslarını müjdehade eylesin. Amin. Nüfuslarını da artırsın. Amin. Allah Teala İmam Rabbani Hazretlerimizin o silsile-i etrafını Müslümanlarla doldursun Amin. allah Teala. Hindistan'ın diğer yerlerinde Müslümanları da oraya muhacir etsin. Amin. allah Teala orada ikamet eden Müslümanların adedini artırıp eski İmam Masum Hazretleri'nin, İmam Rabbani Hazretleri'nin, İmam Seyfuddin Ebu'l-Berekat Hazretleri'nin ve onların torunları büyük şeyh efendiler orada yatıyorlar. Torunlarından hep kutuplar, kavşiler var. Onların medfun bulunduğu o mübarek Serhendi Şerif Büyük Mübarek beldeyi eski zamanındaki gibi Allah'ım yeniden mamur eylesin. Amin. amin. Bizlere de sıhhat afiyetle, hayırlı uzun ömürle tekrar tekrar ben bir defa gidebildik. İnşallah tekrar tekrar ziyaretlerine nasip eylesin. Amin. amin. Size de nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. amin. Hakikaten e, tabii torununu görmek torunun bir parçasıdır. Çocuk babasının sırrıdır. Torun, çocuk, babasından parçadır. Feyiz geliyor insana yani. Çok huzur oluyor, feiz oluyor hakikaten. Rüyamda da görmüştüm Muhammed Rabbani Hazretleri'ni. Kadde sallallahu Benziyor yani. Torunu da ona benziyor. Ondan sonra. Tabii onlar orada da daha bize göre garipler. Buralar şenlendi Muhammed Rabbani Hazretleri'nin bereketleriyle tarikat buralarda şenlendi. Fakat orası şey, serhent zayıf durumda, viran durumda yani hamdülillah Türkiye'den de ziyarete gidenler arttılar çok. Ee, orada da güzel tesisler yapıldı, abdest yapıldı. Müslümanların yardımlarıyla, ihbanın yardımlarıyla epey bir şenlik olmuş bizden. Bizim gittiğimiz zaman yeni başlamıştı da. Şimdi öyle haberler aldık. Elhamdülillah. Rabbim büyüklerimizin kabirlerine, sülalelerine, torunlarına, yollarına sünnetlerine, tarikatlerine sahip çıkmayı bize nasip eylesin. Amin. Allahum Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Şimdi akşamla yatsı arası itikafa niyet ettik inşallah. Değil mi? Akşam namazını geldik cemaatle kıldık. Buradaki cemaate uyduk. Yatsıya kadar da duracağız inşallah. Ondan sonra yatsıyı da cemaatle kılacağız inşallah. Artık sünneti vitri evinde kılabilen kalabalık olur veya iznam olur. Abdesi sıkışır. Sünneti vitri evde kılabilirsiniz. Ama sakın atlatmayın ha. Yani camiden çıktım nasıl olsa diye namaz düşmedi yani. Sünneti vitri mutlaka kılacaksınız. Hele vitir vaciptir. Yani sünneti de ihmal etmeyin. Burada kılarsanız da daha aladır. Yok çıkayım da gideyim evde kılın derseniz ama farzın cemaatini sakın terk etmeyin. Farz cemaatini kıl kılalım inşallah. Bu döneme girdik. 3 aylara da gireceği inşallah yakındır. Recep Şerife kavuşacağız inşallah. Ramazan Şerif'te bakalım ne yaparız. Onu bilemiyorum. Onun programını önceden haber verimse. Çünkü belki Umre'de olurum. Ama Kadir gecesine gelirim size inşallah. Ve lakin Ramazan Şerife kadar sohbetler devam eden inşallah. Bu dönemde de akşam yasa arasına alınmış bulunuyor. Bunun da faziletine nail olmak için hadis-i şerifi rivat edelim. Tekrar her sene söylüyorum ama e, önemli bir müjdedir. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya ulûm din isimli kıymetli murteber eserinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manen kontrolünden geçmiş. Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk hepsi bakmışlar. Hiç sünnete muhalif bu kitapta bir şey bulamadık. Demişler. Ama hadisçilerden bazıları, işte şimdi bazı hadislerine, İhya'l-i hadislere laf atanlar olur. Halbuki e, onların bu cerhleri e, senetlere e, efendim isnatlara cerh etmeleri muteber değildir. Çünkü bütün dünya ulema katında yüzlerce senedir, asırlardır İhya'l-i muteberdir. Biz ümmetin ittifak ettiğine bakarız. Bu kadar ulema, evliya bunda. İttifak etmiş. İmam Murtaza Ezzebidi Hazretleri Hafız-ı de da tahric etmiştir. Ama Hafız-ı Rakı'nın tahrici biraz zahiridir. Çok uh, derde deva vermiyor. Hafız-ı büyük adam. hadisleri İhyan hadislerine özel tahric etti. <gülüyor> El-Mu'ni'an hamlil esfari fil Esfar diye kitabı var. Yolculuklarda ciltler dolusu kitapları taşıma lüzum bırakmayan kitap adı. Onda hadisten tehric etti ve lakin e, bazılarını işte bulamadım, şu yok, bu yok, bir şeyler etti. Fakat İmam Murtaza Zebidi, o biraz son dönemdir. Birkaç yüz sene evveldir. Çok büyük velidir. Hem Seyittir, Allame-i Cihandır. Tehacül Arus lugatının sahibi. Böyle bu, bu kadar bir cilt var. Kafana vursam kafan kırılır. On cilt böyle lügatı var. Tehacül Aruz O'nun sahibi, bu ithaf-ü saadet-ül müttekîn, e şerh yazdı. On cilt. Yeni baskılar on beş ciltte oldu. Derya, derya, derya. Bunlar nasıl bir ilim sahipleri bu? Hem de nakşidir ha. de olması bir özelliktir, hem de daha da hemlisi Hanefi'dir. Bu şu demek, İhyaül-ümüddin Şafi'dir, şerh eden Hanefi'dir. O zaman daha güzel oluyor bize. Çünkü neden? Fıkıhla ilgili bir şafii hanefi farkı varsa, şerh de onu da söylüyor. O bakımdan da daha rahat oluyor. Nakşi olması da çok önemliydi. Bu kadar büyük alimin bende olması. E, o zaman Mısır'da onun eşi yok. İlimde de eşi yok. Osmanlılarda da buradan hacca gidenler, Mısır'a uğrayanlar sırf kafileler onu ziyarete giderler. Şimdi Mevlana Konya'ya gider gibi. Yani Türkiye'den, Osmanlı'dan gidenler. Osmanlı'da da çok merteber idi. Rabbim şefaatine nail eylesin. Aradım aradım onun kabrini, döndüm dolaştım oralarda. Meğer yanından geçmişim, Seyyid-i Hazretleri olacak, Ehl-i Beyt'ten e, annemizin kabrine ziyarete gittim. O da onun yanında yatıyormuş. Oradaki kabirlerden birinde ama ismi yazmıyor. Sonra dolandım, dolandım. İbn-i Tolun camisi var, çok meşhur. Türklerin ilk devletleri, Ta 1200 senelik İbn-i İbn Tolun. Mısır'da camisi var, çok muazzam. Resulullah sellem tarif etti. Zuhurat'ta ona rüyasında bütün sınırlarını Asıl Efendimiz çizdi. Şuradan şuraya cami yapılacak. O mübarek yaptı. Onun camisini ziyarete gittik. Namaz kıldık falan. Sonra yahu arkadaş ben bu civardadır bu zatın kabri çok hakkı var biz de kitaplarından çok istifade ediyoruz. Nasıl bulacağız? Nasıl edeceğiz? O arada çocuğun telefonunu camide unutmuştuk. Cep telefonu. Gittik dolandık, dolandık giderken ya telefonum nerede bilmem ne. Camide kapatıyorlar ikindiyle müze gibi. Hadi bir daha dedik birini aradık neyse bulduk. Dediler telefon burada. Bir daha gittik. Bir daha gidince aynı yola geri döndük. O telefonu bulalım derken bu sefer orada bir adam bulduk. Tekrar sorduk. O da dedi şey ziyaret ettiğiniz şey, Seyiden'in yanında. Yahu dedik Allah'tan buralardan uzaklaşmadık. Telefon bahane oldu. Bir daha döndük geri. Bir de baktım mübarek kabri orada. Halbuki yanında oturmuşum ama anlamadık. Ziyaret ettik. İstifade ettik, istifazı ettik. Rabbim ruhunu şad eylesin. kabrin nur eylesin. Amin. O çok büyük bir velidir. İmam-ı Azam'ın da menakıbını yazmış, daha ceseller nice yazmış. İhyaül-i geçen hadis hepsinin kaynaklarını bulmuş. Bulamadım demek kolaycılık. Ve da yok demek hepten raydan çıkmak. Yok demeyeceksin. Bu hadisin kaynağı yok demeyeceksin. Edepli olan ne der? Elimdeki kaynaklarda aradığım kadarıyla bulamadım en edepli laf, en edepli laf. Le mecidu, fima ma benede yemin elmas Önümdeki kaynaklarda bulamadım. Çünkü sen bütün dünyadaki kaynakları bilmiyorsun ki. Bulamadım demek lazım. Edep bunu tiza der. Ama şimdi edepsiz tahkikçiler yok. la asla le, yok. Bahtilun, uydurmadır, mevzun. Ya sen imam gazali. Bir şey rivahat ediyor. Abdülkadir Geyla bir şey rivahat ediyor. Sen nasıl batıl dersin? Sensin batıl. Onun için terbiyesizlik etmesinler bu hadisçiyim geçinenler. Bunlarla da ayrı işimiz var da vakit yok. Öbür batıl sapıklarla çok uğraşmaktan şimdi bunlar yine içimizdeki kavga, aile içi kavga da çok dışarıya yansıtmayalım ama bunlarla da az kavgamız yok yani. Evliya Allah'a rivahat ettiği hadise batıl nasıl dersin sen ya? İmam Gazali kim sen kim? Abdülkadir Geylani kim sen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le direkt görüşür, hadisi sorar ya. Direkt görüşür, hadisin kaynağını sorar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt hadis alır onlar. O kadar yüksek seviyede görüşebilen insanlar. Sen ben bunların rivayet ettiği bir şeye nasıl soru işareti koyarız? O zaman bize de çarpı işareti koyarlar Allah muhafaza etsin. Onun için biz onların kitaplarında geçen her şeyi kabul İtibar ederiz. Evliyaullah'tan öyle gördük, Efendi hazineleri öyle gördük, büyüklerimizden öyle duyduk. Koca dört mecbetü sâlih eder. Ben bütün kitabların kenarını ihya'dan doldurmuş, e, Efendim hayatül hayvandan doldurmuş, birçok hazinetül esrardan. Yani birçok bir evliya'nın kaynak vermiş. O dört mecbetü sâlih kabul ettiği kaynaklar. Sen kim oluyorsun yani? E, dolayısıyla bunlarda bir şey, alim cahil olursa o da çok tehlikeli. Bir cahil cahili var, bir de alim cahil var. O da çok tehlikeli. Allah bizi onlardan etmesin. İmam Cevdet Hazretleri en sevdiğim şeyi huyu mübare. Her hadiste mutlaka değişik kaynaklara gider. Hiç duyulmamış. Şurada var, şurada var. Nele kadar? Ay, onlardaki zeka, onlardaki hafıza, onlardaki ilim. Ya Rabbel alemi ya. Nasıl onlar da böyle hafız oluyor? Biz böyle sabah ne yediğimizi unutuyoruz ya. Niye bize kafa gitti diye. Biri bana soru sordu. Dedim ki onların hafızası tabi günah işlememektendir, zikirdendir falan ama Allah'a vergisidir, ayrı deva hibetullah'tır. Ve lakin şunu anlayın. Bu bilgisayarların, e, ses kayıtlarının, kayıt yazlarının hepsi nereden mülhemdir? İnsanın beynindeki hafızadan ilham almıştır. Öyle mi diyeyim? Nasıl ki uçaklar, kuşlardan. he, Bilmem hangi teknoloji, bilmem ne böcekten hangi hayvanda kurbağa mesela şimdi geçen bir belgeselde bir kurbağadan bahsediyorlardı gösteriyorlar resmi. donuyor şeyde ne onun adı işte buzulların olduğu yerde Altay ay kaç ay donuyor donuyor ölmüyor donduktan sonra ayı gibi mağaraya girip yatmıyor bu hepten donuyor anlamadınız mı? dondu bu şimdi bu bitti ondan sonra çözülüyor Diğer hayvanlar donunca ölüyor. Bilmem kaç derecede eksi. Bu altı ay, yedi ay sonra çözülünce hemen bacak vurmaya başlıyor. Çözülüyor. Şimdi teknoloji bundan faydalanmak istiyor. Ne faydalanabilir? Yani insan şu kadar eksi derecede donmasında ölmesinden ziyade onu nasıl baş edecek? Dağın başında Elif mahsur kalmış. Cihazı nereden yetiştirecek Orada esas mesele ne biliyor musun? Böbrek böbrek insandan uzuv alıyor ya, onun bilmem ne kadar dakikada öbür hastaya yetişmesi lazım. O arada da ne olmaması lazım? Fonksiyonlarının ölmemesi lazım. Yani göz mü alıyor, ciğer mi alıyor, böbrek mi? Onun e, hastaya ulaşana kadar yol tıkandı, bilmem ne oldu veya uçaktan yetişecek, bilmem hangi hastaneye falan. İşte o sistemi o kurbanın Ölmemesinin donduğu halde Yani donup da o içinin muhafaza olup sonra hemen Harekete geçmesi için Yerine geldiği zaman çözüldüğü zaman canlı olması için Onu şimdi uğraşıyorlar Eğer onu ondan örnek alabilirlerse İşte o sistemi yapacaklar da donduracaklar da işte Kaç saat giderse gitsin orada çözecekler Yeniden canlı olacak Anladın mı ne diyorum şimdi Yani bütün teknolojileri nereden alıyorlar? hayvanlardan yani Allah Teala'nın mahlukatından örnek alıyorlar. Allah Teala Hazretlerinin isimlerinden birisi nedir? El Bediu. Duydunuz mu bu ismi şerif? He? Hey Eee nasılsa televizyonlar, radyolar devamlı esma üstüne husna gidiyorlar otomatiğe bağlamışlar. Ya yani iyi faydası var bak. Yoksa hiç duymayacaktınız El Bediu. El Bediu. Ne demek? Eşsiz yaratan, şimdi el haligu, yaratan, el bari'u, yaratan, el mübdi'u, yaratan, işte hepsi yaratan, ama hepsinin farkı var mı? Var. El mübdi'u, başlatan, el muid'u, eden, ya i̇şte hepsine fark var. El bedi'u, eşsiz yaratan, ne demek eşsiz yaratan? Bir örneğe bakmadan yapan. Şimdi insanların yaptıkları bütün teknolojiler neye dayalı? Örnekten kopyalama ve alıntılama. Onun da çoğunu beceremiyor. Başarısız. Her şeyi zaten örnekleyebilse hepten uçacağız zaten. Kuşlar gibi uçacağız da. Donacağız, ölmeyeceğiz. Her teknoloji var Mevla'nın yarattıklarında. Şimdi bizim bize uyarlananlar çok az. Binde binde biri. Mevla ne yaptı bu kadar eşya yarattı? Eşsiz yarattı. Ne demek? Örneğe bakmadan. Şimdi bu zatlar niye unutmadılar? Biz bu kadar unutuyoruz, bunlar unutmuyor. Hafıza sisteminin kapasitesine bakacaksın. Daha yakın da İmam Şuyuti yani 500 sene falan, 500 küsür sene e, unutmak nedir bilmiyor. Ya bazı alimler soruyorlar, bir şeyi unutmak istiyorum, unutamıyorum. Nasıl unutacağım yani? Hiçbir şey hafızaya giren kalıyor. Ama yüz binlerce hadis, onların ravileri, onların ravileri yani milyonlarca isim. Ve bu isimlerin hepsinin hakkında malumat. Nerede doğmuş, nerede vefat etmiş, takva sahibi miymiş, şüpheli yer miymiş? Milyonlarca. yani İmam Bukhari'nin bildiği isimler. İmam Ahmet Nehanbel'in bildiği bir milyon hadis, bir milyon hadiste Tabi burada mana mükerrerliği de var. Hepsi farklı manada değil. Mana mükerrer. Ama onun bir milyon olması için ne lazım? Senedi başka yoldan gelmesi lazım ki sayıyı teker ettirsin. 1 iki yapması için aynı rivayetten gelse kopyası olur. Başka rivayetten geliyorsa aynı mana. O rivayetten gelince de raviler değişiyor. Bu sefer ne oluyor? Bir milyonda mutlaka isimler farklı. E bu kadar bir milyonun kaç tane milyona çarpıyorsun? Ravi isimleri. Bunların hepsinin vasıfları Hayat tarihçeleri vesaire vesaire Hafıza diyoruz Bunların hepsi hafızada Unutmak bilmiyor Nasıl unutuluyor diyor ya Unuttum diyenlere şaşıyorlar yani Daha dün okuyordum İbni Abbas Radıyallahu anh'ın zekası tabi İbn Abbas Artık onu hiç konuşma halizim yok da Nasıl bir şey İbn Abbas İbni Abbas bir ders kurarmış tefsir dersi Tefsirden ne sorarsa sonra hadis, hadisten kim ne sorarsa ama her zaman ayrı ders fıkıh, fetvadan kim ne sorarsa onu sonra Arap şiirleri, Arap kabileleri de gelirlemiş şiir ve edebiyat için küllüsünü ezbere şiir dersi, edebiyat dersi nesep soyunu sopunu millet kabilesini arıyor bütün Arap kabileleri gelsin ya nasıl bir ilim arkadaş e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'un fekkû fiddin ve allimut tevil buna dinde fıkıh ver Tevili tefsiri öğret diye dua almış. Daha ondan baş olur mu yani? Kadınlar ağıt yakarlar ya. Araplarda da çok var. Esas Araplardan gelmiş tabi. Her milletin vardır. Biraz onlar parayla da ağıt yakıyorlar bazıları. Yani akraba şeyi, cenazenin yakınlarını ağlatmak için. Onlar ağlamak istiyorlar. Ağlamak için acıklı bir şeyler. Onun şiir söylemesini istiyorlar ve bunu haram. Cahiliyet elin işleridir, haramdır. Cennet yüzü görmezler, cehennemden çıkmazlar, Allah muhafaza etsin. E, tehlikeli bir şey, niyahat. caiz değil ama Arapların örfünde, adetinde var. Öyle de bir şiir ve edebiyat, bir de yanık yanık ağlıyorlar, bir de o ölünün iyiliklerini sayıyorlar, şunu sayıyorlar, bunu sayıyorlar. Bazı kere var ya, o ne kadar oluyor biliyor musun? Üç sayfa, beş mısra, üç mısra değil. Şimdi bizinkiler şarkıcı olmuş. iki takarak bir nakarak. Dört dakikada en büyük şarkıları dört dakika. Araplarda bir söylüyorlar iki saat, üç saat. Hepsi de ayrı paragraf. Ezbere! Bizinkiler hepten cılkını çıkartmış yani. Şarkı söylüyorlar, onun da hak ettikleri yok. Şarkıdan da haberleri yok. Onlarda şey var, yani ağıt yakan ağıt yaktığı zaman parası helal değil ama Parayı hak ediyor yani. <gülüyor> Helal değil ama ayrı dava. Şimdi ne hak ediyor biliyor musun? Üç saat Mersi'ye okuyor. Nasıl Mersi'ye okuyor? O anda yazıyor. Bir de yazdıktan sonra bir cilt kitap olur. Edebiyatta mesela istişat edersin yani. Sarf-Nahif kaidelerinde delil bile olabilir icabında o eskilerin. i̇bn Abbas ne yapıyor şu radıyallahu anh'ıma? Kulaklarını tıkıyormuş bu şey olduğu zaman. E, Ağıtmağıtlar başladığı zaman. Diyorlarmış işte Efendi Hazretleri hani haram ya duymamak için hani müziği duymamak için parmağını tıkamak gibi zannediyorlarmış. Ya yok diyormuş haramından yani ben onları zaten duydumdan değil. Ne duyarsam ezberimde kalıyor ha şunların uydurmaları ezberimde kalmasın diye tıkıyorum diyormuş. Şimdi orada beş saat okusa ezberimde kalıyor diyormuş. Nasıl bir hafıza? Hey anasın. Ben de öyle bir hafıza olsa kafam sıfır hiç çalışmıyor onlara göre bir bakıyorum sıfır herkes kendine göre kıyas yapıyor nispidir yani o ona nispetle ben ona nispetle sen bana nispetle bir, herkes kendine bir ölçü alabilir bu işte ama hafıza böyle Bunlar nasıl bir e, unutmuyorlar ha bunu nereden misal aldım şimdi kayıt cihazı çıktı ya kayıt cihazını açtığın zaman 10 saat 20 saat şimdiki süreleri uzadı eskiden 3 dakikada bir, 5 dakikada bir kapanıyordu, bir daha basıyordum falan. Şimdi teknoloji ilerledi bazı kere 10 saat, 20 saat kurabiliyorsun. Bütün konuşulanları kaydediyor mu? E bunun örneği nereden alındı? Allah'ın yarattığı hafızadan. E demek ki insanın şu anda yaptığı bile saatlerce 20 saat, 50 saat kayda alıyor da e bunun aslı olan Mevla'nın mahluku olan hafıza ondan bin kat daha ezberleyici, daha kavrayıcı ve koruyucu olması çok normal. O zaman bizim kafamızda tutamamamız da normallik yok. Bizde anormallik var. Anladın? Biz şimdi onları süper zeka ve anormal insan üstü güç olarak zannediyoruz. Kendimizi de nasıl zannediyoruz? Bizim durumumuz nasıl? Normal hepimiz aynıyız hocam. Yani i̇nsanız. Unutuyoruz şu durumudur. Biz normal değiliz. Biz anormaliz. Normal onlar. Çünkü Allah'ın yarattığı hafıza geleni alır. Belakim biz ne yapmıştık? Baltayı taşa vurmuşuk, ucunu körelmişik. Hafızayı bozmuşuz. Çünkü neden? Gözüne sahip değilsin, kulağına sahip değilsin, kalbine zaten hiç sahip değilsin. Gözüne sahip olmayanın kalbi mi olur? Nelemlik aynı ofisel kalbin diyor. Gözüne malik olamayan kalbi yanında olmaz. Şimdi 30 sene evvel gördüğüm bir karıyı hatırlayabiliyor musun? Bugün görmüş gibi hocie efendi. ha <gülüyor> İşte 30 sene evvelki karı hafızada niye kaldı? Kafayı ona taktığın için. Ne oldu orada? Bir baltayı taşa vurdun, hafızayı körettin, ettin, Namareme baktın, günaha kendini soktun ama hafızada da o kayıt silindi mi? Silinmedi. Dünkü sohbette ne konuştu Hoca Efendi hatırında mı? Değil. Niye? Hafıza dolu. Oradan karıyı görmüş, oradan şunu görmüş, oradan bunu görmüş. Oradan haram yemiş, oradan yalan demiş, oradan gıybet dinlemiş, oradan şarkı türkü dinlemiş, dizi izlemiş, film izlemiş, bilmem ne izlemiş. Ya bütün filmleri ezberebiliyorlar. Eskiden de tek kanal vardı ya, hep Türk filmlerini dayatmışlar millete, İnek Şaban hikayeleri. O eski nesil var ya, şimdikiler o kadar değil, şimdi kanal çoğaldığı için. Onlar Öbürleri, işi gücü yok, Kur'an okumaz, ders yapmaz, tarikata girmez, medrese bilmez, aaa siyah beyazdan başlamışlar televizyona oturmuşlar e, aynı e, başka da kanal olmadığı için onları ezberlemişler şu anda o inek şaban filmlerinden adam ben ayetten hadisten kaynak verir gibi şaban demişti ya diyor hemen her dakika onun bir lafını şöyle e, kardeşim işte senin hafızan buraya kadar türk filmleri yine neyse gavur filminden ehvendir diyelim efendim gavur dizisi türk filmi bilmem ne Kafalar dolmuş. Gel şuna buna bir şey anlat. Adam kunut duasını ezberleyemiyor. Kunut niyetine fatiha okuyorum diyor. <gülüyor> Cenazede de zaten cenaze duasını bilmeyen niyetine fatiha okusun diyor hoca. Bu da diyor ki nasıl olsa fatiha da oluyormuş. Cenazede fatiha, kunutta fatiha. Her yerde otomatiğe bağladı fatiha. Adam ikinci duayı yedek ezberleyemiyor ya. He? Ezberleyemiyor. Allah'ım inan ya çok zor geliyor bazılarına yani. Sana kolay geliyor zannetme. Sen de talimini, tecvidini kontrol etmek lazım. Ayrı dal. Nasıl ezberlediğin belli değil seni de kafasını, gözünü yarabilirsin sende. Belki de yanlış harfler çıkarıyorsun, manaları bozuyorsun sende. Sen de nereden öğrendin? O da belli değil. Ama insan neye merak ediyorsa, ilgi ve alakasını nereye yönlendiriyorsa hafızasını zekasını nereye kullanıyorsa Allah Teala da ona o yönde yol açıyor Rabbim bize tefsirden yol açsın hadisten yol açsın amin. fıkıhtan yol açsın amin. akaitten yol açsın amin. tasavvuftan yol açsın amin. Allah Teala dostlarının ilimleriyle bizi mücehze eylesin amin, amin. o Sadrıddin Koneviler o Şarihler Nebil Zekeriyan Sariler Şeyh, Şeyh Alvanlar bakıyorum vahdet, tevhid hakkında risaleler, o şehler bir yazmışlar, şimdi onlardan bir sohbet yapayım desem, bir kişi cemaat kalmaz. Sıkılır. Mevla'nın ilk yaratması, her şeyin onun diliminde olması, ilimden harice çıkması, tayyünü evvel, tayyünü sani, vahidiyet, ehadiyet, vahdet. Oooo. Bir o konulara girsek cemaat kalır mı? He? Şimdi reddiyeler yapıyoruz. Hoca ben de reddiyelerden sıkıldık. Tamam reddiyeleri kestik. Tasavufa bir derin girelim desek aman hoca ben hiç çıkamayız altından. Yine öbüründe bir dedikodu, medikodu oluyor kim ne yapmış falan. Yine onu ona razıyız dersiniz yani. Çünkü neden? Tasavuf çok var. Tasavuf da değil bu akaid. Akaid. Velakin Mevla'nın ilk alemi yaratışı. Kâne Allahu lehumküm mâşâ. Allah varken hiçbir şey yoktu. Meseleleri sonra alemin yaratılışı. İlimde yaratılışı, sonra hariçte yaratılışı, hariçteki yaratılış mertebeleri, o Bosnevi Hazretleri, Osmanlı Meşayi'nden. Bir mevlat Teala'nın yarattığı e, mevcudatın tabakatını, hani ilk yarattığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu, o ruhtan sonra peygamberlerin ruhu, işte Evliya'nın, o makamlar, makamlar, makamlar, Allah Allah. Ya hocam biz zaten yaratılmışız, çıkmışık ortalığa. Şimdi geçmişi karıştırmayalım. <gülüyor> e tamam da geçmişi karıştırmadan Geleceğe nere gidiyoruz? Rabbimizi tanımadan, Mevla'yı bilmeden, Mevla'yı bulmadan ahirete doğru gidiyoruz, ölüm geliyor. Acayip bir şey. Aa şimdi yine recep üç aylar gel. Daha yakında gitmişti. He? Geldi şimdi. İsa aleyhisselam ölüleri diritti. Şu yazayım size, bu ay onu yazayım inşallah. Siz ölü diritmeye katmayın da. Böyle adamı gel mezarın başına gidelim bak ne yapıyorum sana falan. Ananı dirilteceğim falan. Böyle hareketler yapmayalım. Böyle senin İsa Aleyhisselam değilsin. Ama ölüleri dirilten de İsa Aleyhisselam değildi ayrı dava. Ölüleri dirilten Allah-u Teala. Sen adam olsan aynı ağzı bulundursan ölü de dirilir. Merak etme. Çünkü dirilten yaş yaşıyor. Dirilten yaşıyor. İsa Aleyhisselam da hayatta ama demek istediğim dirilten hayatta. Ancak evliya Allah'tan birine bir hanım Kör çocuğunu getirmiş de işte Efendi Hazretleri buna bir dua buyurun işte gözleri açılsın falan. O mübarek zatta tabii tabi celal halinde de olabilir. Bazı veliler her dakikada sana tevazu yapmaz yani. Bir tersler böyle. O da demiş ki ben de İsa Aleyhisselam mıyım? Be kadın demiş. Beni de ne zannettin de getirdin demiş. Yani benim o kadar duam tutmaz ki demeye getirmiş. Kendine tevazu yapmış yani esasen. Fakat o kadıncağız da üzülmüş yani. En azından dua derim. Allah açsın falan deseymiş daha iyiymiş. Ama Evliya Allah makamı bizi alakadar etmez. Sonra bizi de çarpılırız. Şimdi oraya takışmayalım. Oradan giderken, geri dönerken hanım hanım gel demiş. Çünkü neden? O arada ona Mevla'dan nida gelmiş. İlham gelmiş. Ölülerin gö gö körlerin gözünü açan İsa mıydı biz miydik? Aman ya Rabbi ben anlamadım demiş. sensin ya Rabbi. Ben sen ben hayattayım demiş. Niye ümidini kestin kadının? Çabuk çağır Dua demiş. Ben Benden iste demiş. Kadın çağırmış demiş özür dilerim Ben Allah'a yalvarayım bakalım Mevla neyler Falan bir dua Gözü açılmış çocuğun Çünkü kadın ona itikatla gelmiş Mevla gö körü gözünü açar Ölüyü diriltir Körün gözünü açmakla ölüyü diriltmek de çok farklı bir şey değil Çünkü Bazı kere tıbbın hiç e, gözün gördürmeye çaresi olmayan Körler var değil mi? mümkün değil tıpta ilacı var mı? yok e bu da aynı ölünü dirilmesi gibi bir şey ha o uzvunun dirilmesi ha bütün bedenin dirilmesi bir da öldüğü zaman onu da ihya etmiyor benim pankreas ölmüş bir damla insülin üretmiyor mesela e şimdi Allah o pankreası diriltmeye kadir midir? kadirdir ama doktorlar şu anda bir çare var mı onu diriltmeye? tıpta şu anda bir şey gözükmüyor ama Mevla onu diriltir e şimdi bir ölüyü diriltmekle o pankreası diriltmenin Allah'a farkı var mı? Allah'a karşı şu kolay bu zor var mı? Yavut da bu bütün olduğu için yekpare uğraşmak daha zor. Ama sade pankrasa bakalım der mi Allah Teala? <gülüyor> Demez. Öyle diriltir. Her tarafıyla beraber ölünün her organını çalıştırır. E dua ile de göz açılır mı? He? İlaçsız. Dua et. O zat evliya Allah. Yok evliya Allah falan da gitmedik. Bir yere de gitmedik. Dua ettik. Hacet namazları yazıyorum. Hacet duaları yazıyorum. Esma İdrisiye'de dolu. Her yerde dolu. Hacet için, Murat için, Dilek için. Bunlar kime müracaat? allah Teala müracaat. İmam Bukhari muhattislerin şeyhi, piri doğduğunda nasıldı? Amaydı. İmam Bukhari kör oldu. Anası dua, dua, dua anası Ebu Hafsı Kebir'e götürdü diye biliyorum. Bazı rivayetlerde gördüm ama sonra bu geçenki kitapta onu yazmıyordum. Evliyaullah'tan da dua istemiş tabii. O kadar dua atmış. Koca İmam buhari olacak. Bütün dünyayı dolaşacak. Bütün hadisleri toplayacak. En sahih hadis kitabında o yazacak. E buna göz lazım ya. Ama kör de oldu. Annesi çok dua atmış. Ondan sonra yalvarmış. Rüyasında İbrahim Halilur Rahman Aleyhisselam'ı gör. İbrahim Aleyhisselam dedi ona, Ya Hazihi! <gülüyor> ya hazi, Ey falan kadın! Ey şu kadın! Dedi ona. O da, buyur Allah'ın halili. Dedi çok ağladığın için, çok da dua ettiğin için, Allah oğluna acıdı, sana acıdı, oğlunun gözünü açtı. Rüyadan bir kalktı, İmam Bukhari, görüyor. Öyle gördü yani. Bak ondan sonra dünyanın en büyük muhaddesi oldu. Onun Mevla her şeye kadir. Mevla yarattı bu, bu sistemleri. E şimdi nereden geldik? Ya İsa Aleyhisselam'a bir dua öğretti. Ölüleri diriltmek istediği vakit o dua ile ihya ederdi. Sizin de ölmüş işlerinizi diriltir inşallah. O dua. Yazarım inşallah. Bu önümüzdeki dergide yazayım. Güzel kaynağıyla. İlk kaynağından. Unutmamışlar, benim de kitaplar karıştı, Yata, yatağımın yana kenar kitaplar dolu, masalar dolu, yollar dolu, odalar dolu, karıştık kaldık şimdi, notlar kafamda benim çok, inşallah unutmam. Efendim, mucize istediler, ölüyü diritti, dediler ki bu yeni öldü, taze ölü onun için diriltmek kolay oldu dediler. E onun zamanında da gavur mu yok, her zamanda mevcut. Ne olacak dedi ki ben bir sene dedi eski bir ölüye götürelim. Dedi ki dünyanın başına kadar yolunuz var. Yani demek istedi. Dedi de ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun mezarına gidelim. O dünyanın başında. Sam Aleyhisselam diyelim ona da. Peygamberlikler ihtilaflıdır. Ama büyük veliler çünkü onlar gemide kurtulanlar çünkü. Mevla'nın bereketler, rahmetleri Ehlibeyt'in üzerine ayette onlara selam var. Sam Aleyhisselam'ın kabrine bu duayı okudu. Dört bin sene olmuş. İsa Aleyhisselam'dan geri. İsa Aleyhisselam'dan bu yana da şimdi bin daha oldu. Dört bin senelik ölü. Bir okudu duayı. Kabir bir patladı toprak. Çıktı. Yattığı yerde saçları daha beyazlamamıştı. Ölüyken yani çürümemiş. Saçları siyaydı. Sakalı saçı. Oturana kadar saç sakalı bembeyaz oldu. Oturana kadar. Onlar gördüler. Saçı siyahken mezarda oturana kadar bembeyaz oldu. Allah Allah. İşte dedi sen kimsin? Nuh selam'ın oğlu Sam'ım işte. Kaç senedir yatıyorsun? Dedi dört bin senedir. Dedi sen ee, niye saçın siyah de şimdi böyle kalkana kadar beyaz oldu? Kıyamet koptu zannettim. Korkudan oldu dedi. Çünkü kalkın dendiği vakit hepimiz kalkacağız. Dünyada kafir olursanız, asi olursanız, günahkar olursanız, çocukları, bebekleri bile yaşlı, pirifani ihtiyar edecek. O günde Allah'ın azabından nasıl sakınacaksınız? Allah soruyor. Yani ahirete anlatırken, o günkü çocukları yaşlı yapıyor. Yani çocuk mahşere çıkarken oluyor 100-200 yaşında gibi çöküyor. Neden? Korkudan. Mahşer koptu zannettim dedi. Onun için. Tamam dedi. İşte Allah'ın birliğine şahitlik etti. İsa Aleyhisselam'ın da elçiliğine şahitlik etti. Yani mucize olmak için. Tamam yatabilirsin dedi. Döndü düştü ölü olarak yattı geri. 4000 sene olmuş. Şimdi 6000 sene olmuş. Sam Aleyhisselam'ın vefatında. Nasıl geçti 60 sene? Kıyamet yaklaştı mı? Yaklaştı. Bizim 50 sene 60 sene mi geçmeyecek? Nasıl bir anda dirildi aynı dünya dedi ki bura lazım değil sana sen yine yat geri cennete çıkarsın. Efendim yattı geri. E şimdi biz şu 50 60 senelik bir hayat bitti bitiyor. Benimki 50'yi geçti. Sizin çoğunuz da benden küçüksünüz. Ama çoğu da mezarda yatanlar da bizden küçük. Mezarlarda yatanlar bizden küçük. Bir bu kadar daha yaşayacağımız hiçbirimiz hakkında düşünülmüyor. Ümitli de değil. Yani şu anda geldiğimiz yaş kadar yaşayacağımız ümidimiz çoğumuzda da yok. Çünkü doğal süreçte de yaş haddi ortalamasında da çok düşük. 60-70 arasında gidiyoruz. Böyle kısa bir ömür burada film seyretmeye vakit mi kaldı? Dizi seyretmeye vakit mi kaldı? Reklam seyretmeye vakit mi kaldı? Dedikodu gıybet yapmaya vakit mi kaldı? Biz ne zaman itikadımızı tahsil edeceğiz? Ne zaman ameli salih üzere ilmi halimizi tam öğreneceğiz? Fıkhımızı belirleyeceğiz. Ondan sonra da amel edeceğiz. Geçmişte yaptığımız yanlışları da kaza edeceğiz. Çünkü öğrenince ne oluyor yanlışı? Varsa bir yanlış, eksiklik, onda yade icap edebilir. Ha yade, gerekiyorsa farzın terki gibi, vacibin terki gibi de tabi. Sünnet müstehaplerin terkinde iade gerekmiyor. Gerekmiyor ama o da müstahap oluyor tabii. Ayrı dava. Ya, koca imam ı Azam, ilmihal hazırlanıyor. İşte 40 sayfa kaldı, fiiristi bitiriyorum. Son tasvim. 819 sayfa. 819. Gece gündüz uğraşıyoruz. Yanlış olmasın. Bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Tasvih, tasvih, tasvih. Yazana kadar ayrı canımız çıktı. Şimdi de şey, inşallah bir hafta baskıya veririz. Dua verelim inşallah. Bak orada yazdım, kaynağında yazdım. Bir i̇bn Mace'den var, bir de Mektubat Hamiş'inden var. i̇mam Azam, radıyallahu anh, ayaklar nasıl çıkanıyor? Bu ayak. Parmaklar ne bulacak? Hilallanacak. Kallilü ve sabi'akum, kablen tuhallilâ ne cehennem. Cehennem ateşi aralarına girmeden, siz parmaklarınızın arasına suları girdirin diyor hadis-i şerif. Kuru kalan yer, mutlaka ateş değecek. Topuğu yıkamayanlar, Eyvah! Hele ki çıplak ayağı meseden Şiiler, Şiilerin ayağı mı kaldı? Kafadan gitti zaten onlar. Şimdi onlar kafadan cehenneme gidecek. Ayağı boş ver. Ama ''Veydül ilâhâkâbî minennââ'' O Topuklar var ya, kuru kalmış topuklar. Topuktan yukarı, topuk kemiğinden yukarı suyu geçireceksin. Üç kere yıkanacak ayak. Bir kere yıkıyorsun, öyle yok. Bir kere yıkayacaksın, elinle sıvazlayacaksın. Bir daha yıkayacaksın, elinle sıvazlayacaksın. Bir daha yıkayacaksın, elinle sıvazlayacaksın. Sıvazlama da var aynı, kolunda nasıl sıvazlıyorsun öyle suyu üzerinden akıtmakla değil, sünnette sıvazlamak da var. Mes yani. Çıplak ayağa demiyoruz, suyu sıvazlayacaksın elinden. Oğuşturacaksın yani. Ama topuğun ökçesinden yukarı doğru, topuktan aşağı, topuk kemiğinden aşağı kuru kalsa vay bu topukların cehennemden başına neler gelecek. Ateşte yanacaklar. Parmak aralarında hilallanmasa cehennem ateşi hilallayacak buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ayak, ayağı neyle hilallayacağız? sol eller, Sol el parmağıyla şimdi bu ayak. Nasıl hilallayacağız? Aralarına su sokacağız. Peki, bunu hilallarken üstten mi sokacağız? Alttan mı sokacağız? Meselesinde İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu hazretlerine bir rivayet ulaşmamış. Ulaşmadığı için mübarek ne yapmış? Böyle hilallamış. Rivayet görmemiş. Sonra bir rivayette görmüş ki bu hilallanırken hangi parmakla hilallanacak? Sol elin en küçük parmağıyla hilallanacak. Bu en küçük parmak, üstten doğru mu sokulacak, alttan doğru mu? Alttan doğru sokulacağını görmüş. Bu abdestin nelerindendir? Müstehaplerindendir. Yani Allah'ın sevdiği bir hareket tarzı, Müstehap. Farz değil, vacip değil, sünnet değil yani derece olarak müstehap. Fıkhi istilahta müstehap deniyor buna. Mendup da aynı eş manaya gelir. Edep de aynı manaya gelir. Sonra buyuruyor, bakıyor ki ben ne kadar zamandır bu şekilde abdest alarak namaz kıldım? 20 sene. Sırf şu müstahabı terk ettiği için abdeste 20 senelik namazı iade etmiş. 20 senelik namazı iade etmiş. Mesele ne? Hilallamış, böyle yapmış. Halbuki böyle yapacakmış. Bize göre bu hiç iade gerektiren bir şey mi? Hiç değil. Biz farzı bile yutsak Allah feder ya 20 senedir kılmışık arkadaş bunun geri dönüşü var mı ya? Millet hiç kılmıyor Allah beni de o kadar kabul etsin canım senin mantık bu ama bak adamlardaki ihtiyata bak bir müstahbbin terkinden dahi nasıl hassas olmuşlar ilmi hal dediğim sen bunları neresindesin? Taharetin neresindesin? İstincanın neresindesin? İstibradan ne haberin var? Pamuk kullanmaktan. Ta onlar ki ilk buluğa erdiğinde çoktan bilmen gerekirdi. Buluğa erdiğinde bilmen ve amel etmen gerekirdi. Ama sen bugün bu yaşa gelmişsin. Hala bu meselelerden de soru cevap yapılsa sınıfta kalacak durumdasın. E sen şimdi itikadının teferruatında, fıkhın ilmi halinde, ondan sonra kalp meseleleri, tasavvuf neden bahseder? Kalp işi. Ne demek kalp işi? Kötü ahlakı kalpten temizleyeceksin. Bunlar yarın ahirette e, taalluku var mı? Var olmaz oğlum. Zerre kadar kibir taşıyan cennete giremez. E nasıl giremez? Namazın var, orucun var, şuyun var mı? Ama kendinde bir büyüklük görüyorsun başkalarına karşı. Allah'a karşı kibirlenecek halin yok da. Kimisi Allah'a karşı da hava atıyor. Onları boşver. Onlar zındık, gavur. Biz Müslümanız. Biz Allah'a karşı kibir yapmayız. Ama kullara karşı kibir tehlikesi var mı bizde? E var. E zerre kadar olsa cennete giremez. Ne oldu şimdi o zaman? Abdestin tamam. İtikadın tamam. Abdestin tamam. İlmihalin tamam. Bütün hac zekat e, hepsi tamam. Va farz vacip sünnet tamam. Ama tasavvuf nereyi temizliyor? Kalbi tasfiye ediyor. E şimdi kalbi arındırma meselesindeki amelin ihlas kazanma babında durumu Ne? Kendini milletten üstün görme durumundasın. Hele ki namaz abdesinde fazlaysa, bir de ilminde fazlaysa, bir de kıraatın düzgün, oyun düzgün, buyun düzgün, o bütün millet efendim sapıtmış da durumda. Bu sefer senin kibirlenmen bayağı ne oluyor? İhtimali güçleniyor. Neden? E bir millet ne halde ben ne haldeyim ya. Çok iyi bir haldeyim yani. Ha, bunu da gördüğün zaman ne oluyor? Alçak gördüğün insanlardan daha alçak duruma düşüyorsun. E cennete giremeyecek. E ne oldu? Kafir mi olduk? Kafir olmadın ama cehennemde o kibir temizlenir. Ya da dünyada işte Allah acırsa hastalık çektirir. Ya da ölürken çile çektirir. Ya da kabirde azap çektirir. Neyse. Ya da mahşerde sıkıntı çektirir. İnşallah cehenneme girmeden e, yani o sıkıntılarla kefaret olur, telafi olur ama ne gereği var kabirde azap çekme? Ne gereği var dünyada bela çekme? Ölümünden evvel imtihan olmaya? Allah'tan afiyet istemeyecek miyiz? O zaman... O zaman ilimsiz olmaz, amelsiz olmaz, ihlâssız hiç olmaz. İlim hocadan öğrendin, kitaptan okudun. Amel öğrendiğini tatbik ettin, İhlas mürşitsiz olmaz. Tasavvufa gireceksin, vakti vaktine derslerini yapacaksın, denilen reçeteye harfiyen uyacaksın. E, tarikata girdin, dersleri bitirdin ama yine sende kibir var, yine sende riya var. Gösteriyor. Yine sende insanlara karşı hava atmak var. Kendini büyük sanmak var. Nasıl oluyor tarikatı bitirdin? E senin şeyhinde böyle bir hareket yok. Sende niye var? Yani sen şeyhini mi geçti? Yok. E şeyhin kendini herkesten aşağı görüyor. Sen niye kendini herkesten görüyorsun? E o zaman bir tezat var. Bir çelişki var. Niye Efendi Hazretleri'ndeki tevazu sende yok? efendi hazretleri adamın elini öpüyor elini öpenin elini öpüyor sen de kürek gibi böyle millete el öptürüyorsun ne bu hareketler ne bu hareketler yani ha, o zaman sende tarikat yerleşmemiş tasavvuf yerleşmemiş ihlas halas etmemiş seni yani burada da eksiğin var e peki bu kadar eksiğin var kabul ediyor musun he deşersek yani bu konulardaki evliyaullahın tespitleriyle bakış açımızı onların yönünden, cephesinden, penceresinden açarsak öyle bir durumda kalırız ki nefes alamayız yani boğuluruz tamam hocam yani konuları kapat biz yani cennete en son bile gitsek razıyız dersin ama şimdi az kalsın asrın bücetti zannediyorsun yani ne bu hareketler hareketler olmaz onun mutlaka okumak dinlemek Büyüklerin menkıbeleri, büyüklerin halleri, salihlerin, velilerin menakibi, o sana ne yapıyor? Sana diyor ki, sen kim, bu veliler nerede, sen nerede, bunların halleri, makamları, Mevla ile irtibatları. Acayip işler bunlar ya. Tabii ki biz onlar gibi şey demeyiz. Bir adak yapıyor, üç gün yemiyor. Bir ay içmiyor falan. Şimdi o makamlar manevi haller. Ben şeriatın zahirine de bazen uymayabiliyor. Ben sizi o makamlarla mükellef tutmuyorum. Yani demiyorum ki siz de onlar gibi siz sadece şeriatın zahirine de uysanız ben de size inşallah bağışlanırım. O yeter yani. Belki kurtarırız. Ama dünyada zenginlik yetmiyor. Arabanın modeli yetmiyor. Aldığın bir şey yetmiyor. Dünyada en ileri, en iyi şeylere heves ve rağbet artıyor. Ahirete geldiği zaman niye herkesten geri kalalım? Madem öyle, bak ömürler geçiyor, seneler, yıllar geçiyor, bir gün gibi gelmedi, bin sene yaşayanlar gitti, altı bin senedir de mezarda yatıyor, altı bin senede nasıl geçmiş ona, biz de yatacağız, biz çok yatmayız, kıyamet yaklaştı. Yani yine yatarız belki yüzük yüz iki, sene ama, Yaklaştı. Bizim öyle bin sene bin sene geçecek şey kalmadı. Hadi şeflere göre, mektubatın beyanına göre belli ki iki cibinin içinde bu altı yüz sene yok da beş yüz küsür sene için Hazreti Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülü Hazreti Mehdi'nin zuhuru kesinlikle iki binin içindedir diyor İmam-ı Artık onun üstüne beyan olmaz. Yani bu iki bine de şurada beş yüz küsür sene kaldı. Dolayısıyla çok bir şey değil. Ama yine yatarız biz de bir. Beş yüz sene falan görünüyor yani kabirde. Ya beş yüze ne gerek var zaten? He? Beş yüze ne gerek var? Beş senede zaten akrepler, yılanlar işi bitirir mi? He? Böcekler böcekler iyice nemalanır mı? Birkaç ay sonra bile baktın, git. Allah'tan Rabbim rezil etmiyor da dünyada belamızı vermiyor. Yoksa eskiden alenen verirdi bir azabını. Ya. Hac yoluna kafileye çıkmış kadın. Kafileyle beraber Mekke'ye yaklaştıkları sırada harip bir Şerife girmeden diğer alimler veliler de kafilede çok eski söylüyorum yani bin senelik iş bu tabi ki de fazlası var bir yılan dolandı uyuduğu yerde kadına çölde bırakmıyor hiç kimse de o yılanı ondan alamıyor ameli ha mezarda gelir amelin fakat bu uyurken geldi neyse mezarda gelse o masa dışarıya rezil olmayız bir de o tehlike var yani şimdi başımıza gelse bütün millet suratınıza tükürecek. Bu nedir ya? Allah örtüyor da bu. Kabirde adamı örtüyor. ha? Toprağı örtüyorlar adamın üstüne. Artık amelinin tezahürleri köpek midir, amelin yılan mıdır, amelin domuz mudur ona göre bazılarının e, tabi zahirinde vücuduna da bu saldırılar olur. Cehennemden yılanlar açılır. En yani gerek yılanları adamı sokar, ısırır. Beş vakit namazı terk edenlere özellikle hakkında hadis-i şerif var. Bir zehir soktuğu zaman dünyaya o zehri kutsa daha ot bitmez. Dünyanın o zehirden dünyanın topraklarının tümüne işler ve bir ot bitmez diyor. O zehri sana enjekte ediyor. Mezarda. Var hadis-i şeriflerde. Din indireyi kitabında kaynaklarını vermişim Mebul-i Leşsemerkandide'den. Ne yılanlar geleceği. Ama buna şeyde geldi yılan. Yattığı yerde, uykuda. Kimse de ondan onu alamadı. Ondan sonra diyor, o vaziyette yılanla dolanarak Mekke'ye girdik. Arafat, Müzdelife, Hac, bütün vazifeleri o yılanla yaptı diyor. İhrama da girmiş kadın. Vah, vah, vah, vah. Kimse de bir şey anlamadı ulema-üliya. Eski dönemde böyle şeyler çok zuhur ederdi. Şimdi millet itikadı zayıflamış. Şahitte alimler beyan ediyorlar kitapta. Ondan sonra diyorlar, biz bir şey anlamadık ama bu işten kötü amel olduğunu anladık. Neyse sonra aynı yere döndük, kafile geri dönerken aynı yere geldik, yine yaptık ettik bir de baktık ki o yılan gibi ne kadar yılan daha toplaşmış, bir uyuduk, bir uyandık kemikleri kalmış. Bütün yılanlar orada yemiş bitirmişler ameliyatı yapmışlar. Çölün üstünde kemiklerini bırakmışlar. Bütün ulema evliya buna şahit olduk diyor. Yani Allah rezillik verirse ta kabre girmeden de adamı rezile eder de. Sonra yanında bir cariyesi vardı hizmetçisi o kadının. Dedik böyle böyle yani böyle de bir amel bugüne kadar hiçbir kitapta görmedik. Bizim kafilede başımıza geldi. Bu neydi bu kadın hali ya? Dedi üç defa zinadan çocuk doğurdu. Üç çocuğu da öldürdü, tandırda yaktı. Mevla'da ne, yaptı? Mevla'da ne yaptı? Bugün böyle günahlar yok mu? doğuruyor, konteynere atıyor doğuruyor, bilmem nereye yakıyor doğuruyor, doğuruyor pırasa gibi atıyor, buzluğa görmüyor musunuz her gün haberleri? E ya, böyle ameller var, Allah amellerine göre belaları verir, azapları yağdırır, Rabbim muhafaza eylesin Amin. yani bizim oynamaya, eğlenmeye vaktimiz yok, fuzuli, mala yani vaktimiz yok, en büyük sermayemiz nefeslerimiz ve vakitlerimiz El, ehem, fel, ehem. en mühim neyse onunla uğraşacağız mühim de değil en mühim sonra mühim bu arada bize ancak hanımımızla bir nasın iyi misin çoluk çocuğumuza nasılsın iyi misin mihabbet merhaba çoluk çocukla yapılan latifeler ve mizahlar ve şakalar malayaniye dahil değildir ama onun da bir dozu var dozası var kalkıp da göbek atacak halimiz yok o şeyin dışında sıla Rahim, akraba, tealukat seyahati, anne babanın hatırını hoş etmek vesaire. Hep zaruretlerle sınırlı bir hayat tarzı geliştirmek, zaruret dışı hiçbir nefesi fuzuli yerde harcamamak. Çünkü okuyacağız, dinleyeceğiz, amel edeceğiz, ihlası kazanacağız, tasavvufa yöneleceğiz, mürşit bulacağız, kalbi ta tasfiye edeceğiz, nefsi tezkiye edeceğiz. Yani ahirete imanlı gideceğiz. Bütün mesele iman gemisini deldirmeden ahiret sahiline selametle, iman selametiyle çıkabilmeyi Rabbim cümlemize müessere. Amin. amin. Amin. Amin. Amin. Onun için şimdi gelelim baştan dediğime. Bu mevsimin fazileti var. Bu fazilet hakkında bir hadis-i şerif var. İmam Gazali Hazretleri bunu naklediyor. Salih amellere teşviksa dediğinde oradan nerelere gittim o teşviyi yapalım bundan sonra akşam namazlarına mutlaka aşağı ki mescittekilerde de aynıdır oraya da girse namaza niyet akşamı kılsa itikafa niyet yatsıya kadar sohbet dinlese aynıdır illa beni görene diye böyle bir fazilet yok cübbeli hocanın yüzünü görene diye bir şey yok yani ekrandan gördün görmedin kulağın dinledi mühim değil Fatih camisine girdin akşamı kıldın yatsıya kadar bekledin zikrettin aynıdır Müjde aynıdır yani, illa bizim sohbete gelecek diye i̇mam Gazali böyle bir şey dememiş yani. Hadis-i Şerif'te de böyle bir beğeniyor. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Men akefe nefsehu Kim kendini hapsederse Yani durdurursa fima beynel meğribbel aşşâ Akşamla yatsı arasında. Şimdiki bu dönemi söylüyor. Fî mescidi cemaatin Hangi akşam olursa olsun, cuma akşamı şart yok. Cuma akşamı olursa eftaldir cuma gecesinin faziletleri saymakla bitmez hadis-i şeriflerde cemaatle namaz kılınan mescitte, burada cemaatle kılınıyor mu? kılınıyor cemaatle namaz kılınan bir mescitte, diyanete bağlı olma şartı var mı? <gülüyor> Allah ıslahsı neyse ha siz antikasınız hemen, diyanete bağlı mı diye de kontrol edersiniz cemaatle namaz kılınan mescitte anladın? Arada şart ne? Lem yetekellen. Arada konuşmak, dünya kelam konuşmak yok. Bu, bu sabah iki tane kitap bitirdim. <gülüyor> Arapça kitap, siz Türkçesi de olsa 5-10 senede bitiremezdiriz. Hızlı okurum Allah'ın size, çok hızlı okurum. Bir de e evvelki bildiklerimden dolayı hızlı da geçerim. Ee, Esnel me talib fi tazimil mesacid olacak. Şeyh Alvan Hazretleri, Evliya Allah'ın reislerinden Hamada yatıyor, tekkesi Hamada'da, Büyük veli. Tasarruf sahibi. Ee, onun kitabı, mescitlere tazim ve hürmet hakkında bir eserdir. Orada bu dünya kelamı konuşmak. Aman ya Rabbi! Cemaatle namaz kılınan mescitte dünya kelamı konuşmak. Vesaire. Ne kadar zem hakkında dedim. Bir o hadis-i şefleri bir rivat edeyimse de camilerde falan. Zikkatli olun yani. Dünya kelamı konuşmamanız açısından. Zaten burada bu müjdeyi ermek için arada dünya kelamı konuşmaması lazım. Lemye İlla bir <gülüyor> salat. Namaz kılabilir. Ev zikrin zikir yapabilir. Veya işte bizim bu konuştuğumuzu dinlemek nedir? Zikir dinlemektir. İlim meclisi zikir meclisi aynıdır. Allah'ı hatırlatmak demek. Ev Kur'an'ın yahut Kur'an okuyabilir. Yani akşam yasarsız camide ve da tespit çekerken daldı. Sayılır mı? Sayılır. Çünkü uyumaniyet etmedi. Uyumaniyet etse gider evde yastığı da var, yatağı da var adamın yani. Camide niye otursun? Halı zaten sert. E, dolayısıyla oraya geldiyse zikir için geldi. Ama ne oldu? Daldı. Daldırırsa Mevla bunu kaybettirir mi? Ettirmez. Anladın? Kendini de uyanık tutmak için aşırı zorlamaya da lüzum yok. Hani bu eski dervişler gibi. <gülüyor> Böyle şeyler koyuyorlardı. Mızrak uçları sivri. Bir uyursa ne olsun? Kafasına girsin diye. Öyle yaptılar mı hep alınları yaralı mağaralı. Onun için diyorum size o eski tasavvufçular falan o işler gelmez size. Mübarek adam. Size gelmez o işler. E çünkü sen kafana yarısına girer anca uyanırsın. Adam uyanık zaten yarıda uyanıyor yani. Onun için sonra hastanelik olusun intihara girer. Boş versen şimdi. Senin işin değil o ama diğeri... Zamanda Evliya Allah yapmış bu şeyleri. He. Onların tekke şeylerinde var. Alametlerinde, eşya, tekke eşyalarında var öyle şeyler. Sivri. Müttekalar var, işte yaslanacaklar var, boyunluklar var. Dolu malzeme var. Tekke malzemeleri. Demirden falan hepsi böyle. Ondan sonra yani çok uykun ağır basarsa o hal üzere dalabilirsin zikir üzere. Çünkü çok da zorlamak iyi değil. Bu sefer zikir yaparken yanlış okursun. La abudü, abudü derse Allah muhafaza. La ilahe illallah, ilahe illallah dersin, lai demezsin. Mesela uyku çok kötü bir şey, sarhoşluk gibi bir şeydir. Çok da uykusuzlukla direnmeye yok. Zikir üzerine başlarsın, arada uykun gelirse kendini o hale kaptırmakta da caizdir. Arada konuşmayacaksın, şart budur. Namaz kuran zikir müstesnadır. Kâne hakkana alellâhu-i teâlâ. Allah-u üzerine hak olur. Hak olur ne demek? Allah'a bir şey vacip olmaz. Kendi isterse vacip eder. Allah da bunu vacip et. <gülüyor> Fil cenneti. Akşam yatsı arası camide, mescitte diyelim e, zikir üzere itikafta kalana cennette iki tane köşk bina etmeyi Allah üstlenmiştir. Söz. İki kasır alıyorsun. İnşallah niyetlerimiz Tabii cennetin köşkü, sarayı, hurisi, gılmanı için olmasın. Rabbimizin rızası için olsun. Ama bu mükafatta bildirilmiştir. Madem bildirilmiştir, gizlemenin manası yoktur. Bu iki kasır nasıl köşktür? Artık cennete göre onu anlatmanın tarifi yoktur. Göz görmemiştir, kulak duymamıştır. İnsan, bütün e, grafikçiler, tasarımcılar, Hollywood'lar, Bollywood'lar... Bollywood neresi? Ha Hindistan'ın ki da biliyorsunuz lan. Dedim bir şey bilmesinler bari. Yani. Bilmediğiniz bir piyasa kalmamış. Neyse. Bütün filmciler ve grafikçiler toplansalar cennetteki bir köşkün hayalleri. Diyeceğiz ki atış serbest. Hayaliniz nereye kadar zorluyorsa oraya kadar yapın. Çünkü biz bunu dünyada mistini yapın demeyeceğiz size. Paraya ihtiyaç yok. Hayal bedava. Ateş serbest. Hepsi tasarım yapsalar Cennetteki o köşklerden birinin tuğlasını bile cinsiyetini tespit edemezler. Ve değerini tespit edemezler. Piyasasını tespit edemezler. Böyle bir köşkler. Şu akşam Yasarası camideki itikafın faziletine bak. Çok önemli bir ibadettir. Evliya olay çıkmazlardı. Evvabinde uzun kılarlar. Sekiz, yirmiye kadar kılarlar. Yatsıya kadar kılarlar. Ali Ader Efendi Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi ve Yatsıya on beş dakika kalana kadar kılarmış. o Yatsıya on beş dakika kalana kadar. Değil mi? Şimdi burada oturuyorsunuz. Bak yatsı oldu. Ne güzel itikaf bitti. Ama tek git camiye tek başına yatsıya on beş dakika kalana <gülüyor> Vabin kıl bakalım çok sıkı dursun yani. Değil mi? Şimdi burada şaka şamata gidiyoruz yani. Böyle itikaf can sağlığı bir şey yok. Ama tek başına otur derse bakalım. Hemen biri gelse de beni konuştursa diye. E böyle bakılırsın yani. Hiç seni kimse görmeyeceği camilere git. Arkadaşların olduğu yere de gitme. Konuştururlar seni. İki kasır cennette köşk hak etti Allah. Celle Celaluhu. Köşkleri hakkında şey, sıfatül cenne, cennetin sıfatları hakkında özel hadis-i şerifleri toplayan kitaplar ulemamız beyan etmiş. Neyse cenneti hak etmeye uğraşalım şimdi. Sıfatı hakkında da çok hadis var ama onlara vakit kalmıyor. Ve ya gresüleü beyneü bir de iki köşkün arasında şimdi köşkün ne kadar olduğunu anlayman için an yardımcı olacak bir ifade. İki köşkün arasında o kişi için allah Teala ne eker? Bir tane gar eker. Gıraz. Yani ne demek? Fidan diyelim yani. Cennetin fidanı. <gülüyor> Dünyada hiç işte daha ağaç bile yok yani. Bir ekin eker yani ona. Bir ağaç. Nasıl bir ağaç? لَوْطَّافَهُ اَهْلُ الْاَرْضِ لَوَسِعَهُمْ Şimdi Kabe'nin etrafında ne kadar adam sığıyor? İşte beş bin, on bin, yüz bin işte genişletiyorlar tevsiha tevsiha ne kadar gidecekler dağlara dayandılar yani. Ne kadar adam sığıyor yani. Bu ağaç öyle bir ağaç ki etrafında dünya halkının tamamı tavafa dursa tamamı ne demek? Adem aleyhisselamdan son insana kadar. Şu anda bile yedi milyar var. Şu anda. Bunun 70 milyardan fazla geçmişi var. Bundan sonra daha hızlı tabii nüfus artarak gelişiyor. Ne kadar da geleceği var. Bunların hepsini koysan ağacın etrafına tavaf yapsan normal döner diyor. Öyle bir ağaç diker. Ağaç nerede? İki köşkün arasında. Köşkler birbirinden ne kadar mesafede? Senin mülkün ne kadar? Kaç dönüm oluyor o zaman? Sizin tapu? Ey gidi fukara millet! Şurada bir tafa alıyoruz. 140 metre, bir metrede de ihtilaf çıktı. İzale-i git, bilmem ne. Al hepsi senin olsun ya. 140 metrede birbirine harbedenler, bir metre için savaşanlar, köylerde hele iki kazığı geri çektin, ileri diktin diye kan davaları, aşiretler, ölenler, öldürenler 120 sene sürüyor ya. Bir metre. Ne kadar fakir bir yer demek ne kadar kıtlık mı? Dünyada ne kadar az bir arsa var ya. Girdi millet birbirine ya bir metrede. Nasıl veriyor ki köşk? Hem de bu nasıl? Bu akşam alıyorsun. Yarın akşam? Yine var. Sen var mısın? <gülüyor> Sen camide misin Hacı Efendi? Sen var mısın? Allah yorulmaz diyor. Fevallahü la yemellullah atta temelluhu. Siz bıkmadan Allah bıkmaz. Yani siz ibadetten yorulmadıkça Allah sevap vermekten usanmaz. E Tamam. Var mısın? inada bindi bu iş. Varım. Ölene kadar her akşam camideyim. yasıya kadar. Devam et. Ahirette alırsın köşkten. İki, iki, iki, iki. Ama Allah için yap tabii ki. Allah rızası için yap. Mevla zengin. Mevla Teala ondan bundan emlakçılara, efendim bu adamın hakkı arttı biraz. Ar arsayı çoğaltalım diye emlaka müracaat etmiyor ki. <gülüyor> Or dedi mi oluyor? Yaratıyor. Yaratın şuna şu kadar da. Kün, feye kün, kün, fe kün. Böyle bir Allah'ımız var. Onun için biz, kulluğumuza bakalım ya. Çok güzel bir mevsimdeyiz. İnşallah üç aylarında çok mübarek cuma geceleri, özellikle cuma gecesi dersimiz bizim. Bulunmaz bir mevsim yani. Üç aylar önümüzde bir iki hafta kaldı. İnşallah. Ondan sonra da Ramazan-ı Şerife'de Allah hayırla kavuşturur. Sahatle, afiyetle, imanla, selametle vasıl eylesin. Amin. Amin. Şimdi kaçta başladım? Tamam. Sekiz geçe diyorum. Ona göre iki tek şey anlatacağım şey işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili konuları bitireceğim. Yani ona göre tamamlayacağım. Babama da dua ettin hastanede. Gelemedi bu akşam sohbet de. Biraz ciğerleri iltihap yapmış, toplamış. Yaşlanmıştı biraz da. Annemden sonra da çöktü biraz tabii. E i̇nşallah şifa bulur. E, mübarek cuma gecesi dualarınızı bekleriz. Allah hayırlı uzun ömürle. Berekettir. Büyüklerimiz berekettir başımızda. Çok ulema evliya görmüştür. Onların bereketleri onlara sirahat eder. Çok evliya görmüş yani. Sayısız. Dualar almışlar. İmmetler almışlar. İnşallah. Bizlere de onlar da dua eder. Biz de onlara dua ederiz. Efendim bir mevzu varıdı bunu bana Bessem Barut hoca. Muhammed Bessem Barut. E bu da bir de duruyor. Aslı zannedersem Şamlıdır veya Haleflidir. Allah dostlarından bir zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve aşığı, aşık. Çok da alimdir. Bu zamana göre Allame de diyebiliriz. Dönem itibarıyla. Birçok kitaplarını ben Abdülkadir Celal'in şeyinde o basmıştı. E, onun e, bazı dipnotlarından da istifade ettim. Kitabın üstünde onun da ismini yazmışım. Son kitabın. Allah ona da hayırlı uzun ömür, sıhhate afiyet versin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetlerine, hadislerine, salavat-ı Efendimiz'e muhabbet, evliyanın eserlerine çok önem veriyor. Çok ciltlerce kitap hazırladı, basıma sundu, çalışıyor. Ee, beni de meclislerinizde, derslerinizde unutmayın diyor. Para istemez, pul istemez. Ancak diyor ki beni hatırlayın diyor. Kardeşlere söyle diyor bana. Onu unutmayalım inşallah. Ben, sen Barut hocamız, efendim, abimiz, büyüğümüz, ee, en mühim mesele ulemanın, evliyanın eserlerine onları işte yazmalardan çıkarıp böyle basıma hazırlamak ve tahkik yapmak altına dipnotlarla izah getiriyor. Bunu bana epey zaman evvel attı. E, ben de size anlatacağım anlatacağım anlatamadım. Fakat bunun kaynağını söylüyoruz. ki Eddürarül Kamine Eddürarül Kamine bir kitap. Birkaç ciltli kitap burası bu benim şu anda anlatacağım kıssa 3. cildin 202. sayfasında Eddürarül Kamine kimin eseri çok büyük bir e, muhaddislerin emiri şeyhi Hafız İbni Hacer El Askalani Hazretleri İbni Hacer iki tane var bizde, İbni Hacer çok var da bizde meşhur olan İbni Hacer iki tane var biri Askalani'dir o öncedir ve Bukhari'yi şerhedendir Fethül Bari'nin sahibidir e, hadis mühaddislerin emiridir ee, bir de i̇bn Hacer'i Heytemi var. O i̇bn Hacer Heytemi biraz zaman olarak ondan sonradır ama çok büyük alimdir, velidir. Birçok eserlerimizin kaynaklarımızın efendim, sahibidir. Allah Teala hepsinin kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini hale eylesin. i̇bn Hacer Hazretleri ziyaret ettim. Mısır'da, Kaire'de. E, yani biraz bakımsızdı mezarlığı ama Muhammed hoca da ya koca i̇bn Hacer'in mezarı böyle ama neyse cami başka mezarların üzerine ev yapmışlar, oturmuşlar, yapmışlar yani. Yine onun mezarı dışarıda duruyordu ama Mısır bu işte maalesef çok zayıf. Müftü de ziyaret ettik. Yani o zaman Diyanet Reis Ali Cuma Hoca'ydı. Ona da söyledim. Ne olur dedim kaflan bir şey yapın. Bu mezarlıklara ev yapıyorlar. Üstüne kendi mezarlarını gömüyorlar. Koca alim, koca evliya, meşhur zatların mezarları kaybolmuş. Çünkü 10-15 sene harayla gittim. Eski mezarlar kaybolmaya başladı üstüne yenimiz her şey. Ya buna ne izin veriyorsunuz falan. Pek baş olmadı yani. Mısır o işte e, bizim şey gibi eski zaman gibi ilk dönemleri gibi cumhuriyetin yani bu eserlere sahip çıkmamak bakımından zahiat çok. Allah dostlarının mezarlarını Rabbi muhafaza eylesin. Amin. Hafız-ı bin Hacer Hazretleri Et Kamine'de zikrediyor. Zehbi de, e, de Murca Müşuyukta bunu zikrediyor. Sahih isnatla diyor. Hafız-ı O siyercidir, tarihçidir. Burada İbn Hacer Hazretleri beyan ediyor. Bak cilt sayfada verdim yani, kurafe bir şey değil. Bir gün büyük bir Moğol imparatorunun merasimi artık düğün mü şey mi ney şey ile münasebetle onu yazmıyor. Hristiyanların ileri gelenlerinde bir cemaat ha. Moğol hükümdarlarından biri Hristiyan olmaya karar vermiş. Hristiyan olacak diye Hristiyanların ileri gelenlerinden büyük papazlar cemaati de bu Hristiyanlaşma merasimine katılmak için efendim o içtimağın olacağı yere gitmişler. Hristiyanların dahilerinden diyor. Yani papaz din adamlarından biri Hafız-ı Hilal Hazretleri yazıyor bunu bu çok eski ve kaynağı sahip bir şey kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hakarete başlamış. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Şetme şey diyor, sövüyor yani bayağı sallallahu aleyhi ve sellem, hakaret ediyor. O arada bağlı bir av köpeği var. Ama şu av köpeği de onların Moğolların falan zamanındaki köpekler. Köpeklerin de genetiği bozuldu. Çok kaliteli köpek de çok kalmadı yani. O kaliteli bir köpektir o zaman. 700-800 kaç, 900 senelik iş bu. Bir av köpeği bağlı, bu salibi haçlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlayınca köpek durduğu yerden bağını çözerek bağını yani Artık nasıl bir hamle yaptıysa, buna dalıyor, bu Hristiyan'ın, efendim, papazın üzerine sıçrıyor ve onu şiddetle tırmıklıyor. Fakat o anda tabii çok kalabalık var, artık asker var, erken var. Onu e, zor zahmet, çok büyük bir uğraşıyla kurtarıyorlar. Şimdi orada bulunanlardan bazıları o adama diyorlar ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ileri geri laf ettim. Yani bu köpek, tabi Allah'ın köpeği, her şey Allah'ın elde. Bu sana bu şekil saldırmasının sebebi bundan dolayıdır. O tabi Haç, Hristiyan papaz akıllanmayacak ya. Diyor ki, ya yok diyor. bu köpek diyor çok izzetli nefis sahibi, gururlu bir köpek diyor. Ne oldu? Ben konuşma yaparken böyle diyor yanıma düştü, ben ona Vurmak istiyorum zan diyor, elimin parmak işaretlerimi kendine kabul etti diyor. Kafayı yemiş yani. Hayvan diyor benim hareketlerimden rahatsız oldu. Ona hakaret ediyorum diye zannetti diyor. Onun için yoksa diyor ne alakası Muhammed'le? Sallallahu aleyhi ve sellem yani o ne anlar diyor ondan ya? Ne anlar diyor? Hareketten anlar diyor. Ben böyle yaptım diyor konuşurken karşımda böyle zannetti ki diyor onu gösteriyorum. Çok izledi nefisli diyor. Ondan sonra yeniden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dönüyor ve bu hakaretlerini ar artırdığı sırada kelp bir daha o köpek, mübarek köpek diyeceğim daha ne diyeyim mi? Ne diyeyim eshab kef'in köpeği gibi bir şey. Hafız İbni Hacer Hazretleri, bak cilt sayfa veriyorum. Yaşanmış kaynaklara senediyle girmiş, koca Moğol imparatorunun Hristiyanlaşma marazimi yani mütevatir bir konu. Bir kişi değil ki gören kitaplara geçmiş. O köpek onun boynuna sıçrıyor ve o anda göğsünden boynunu ayırarak parçalayarak burasını onu gebertiyor ve netice neticede 40 bin Moğol Müslüman oluyor. 40 bin Moğol. 40 bin hoca yapamaz, bir köpek yapar. <gülüyor> 40 bin hoca 40 kişiyi Müslüman edemez, bir köpek bir hareket çeker. Ya Allah Teala hem o 40 bin kişiyi Müslüman edecek, değil mi? Sebepleri. Handi. Hem o zındığı gebertecek. Ne işler gördüm evla? Hem de hükümdarın Hristiyan merasimi ne demek biliyor musun? Nasıl alayçuluk mülakat mı? İnsanlar kime bakar? Yöneticilerinin dinine bakar. O yönetici Hristiyan olunca bütün millette ne olacaktı sonra? Hristiyan olacaktı. Allah Teala tam o merasimde ne yaptı? Hristiyanlık merasimine teşvikte kalk bakalım hiç ummadığın çarşıda hesap pazara uymadı. 40 bin kişi tersine Müslüman oldu. Ey kurban olduğum Allah. Nasıl şerden hayır çıkarın? Onun için bazıları o karikatür meseleleri de olduğu zaman hani üzülüyoruz, kızıyoruz, bütün İslam alemi sokaklara dökülüyor. Değil mi? Ne olaylar oldu? Daha bundan evvelki Danimarka meselelerinde Pakistan'dan ne kadar adam ölüyor? Bengaldeş'te insanlar yürüyüş yaparken İzdiham oluyor, polisler durdurmaya çalışıyor, ölenler oluyor. Ya diyoruz Allah Allah, biz kendi kendimize ölüyoruz ya. Orada gavur karikatür yapıyor. Fakat o karikatürlerden sonra Müslümanlığın sayısına kadar arttığını biliyor musunuz? Avrupa'da. Çünkü milletin ne oluyor? Merakını mucub oluyor. Bu hakaret edilen şahsiyet kimdir? Gavurlar da biraz bizden fazla okur, kusura bakmayın. Dolayısıyla, çünkü bize filmi yapıyor, dayatıyor. Bizi maymuna baktırıyor, kendide kitabı okuyor. Yavrular böyle. Onun için onlar ilerliyor, biz geriliyoruz. Değil mi? O arada araştırıyorlar ve bu karikatür hadiselerinden sonra ne kadar, mesela 11 Eylül müydü ne o? O işten sonra ne kadar Müslüman oldu Amerika Avrupa'da? Hep şer, Müslümanlara şer gibi göründü ki şerde oldu zahiren Ama hakikatte iç tarafında ne oldu? Ne kadar hayırlar oldu değil mi? Onun için buradan Hoca de bunu dinledik. İyi, tarihsel bir Vakat duymuş olduk. Kültürümüz arttı. Seviyemiz yükseldi. Bana ne bundan? Ne anlattın şimdi bana? Ne anlattım size ben bunu şimdi? He? Bilmiyorum. Eğer ki niye anlattığımı siz anlamadıysanız ben anlatsam da fayda Bilmiyorum anlayabildiniz mi hala? Bu gece rüyada görebilirsiniz bazınızı. Haftaya not yazabilirsiniz buna. Ben şunu anladım, ben bunu anladım. Ben de notlarınızı açıklarım sonra. Kayda değer bulduklarımı. Yani affedersiniz, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret edenler var mı? Var. Erkeklik kuvvetine kadar, ırzına kadar konuşanlar var mı? Var. Bugün Resulullah sallallahu sellem, sahabesine hakaret edenler var mı? Var. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gavurları bahsetmiyorum Danimarka'yı, Hollanda'yı. Fransa'yı bahsetmiyorum. Nerede var? Müslümanım geçinen zındıklarda var mı? Var. var. Peki, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hakaret ve sepmedenlere, şetmedenlere karşı o köpek kadar duyarlılığımız var mı? Yok. Yok! O zaman yuh olsun bize, yazıklar olsun bize! Helal olsun o köpeğe cennet! Ama bize helal olur mu acaba cennet? Anana babana söylediğinde, karına kocana değinildiğinde, en ufak bir izzeti nefsine dokunduğunda, o haçlı manyak papazın dediği gibi bu köpek çok izzeti nefisli ya hareketlerime dayanamadı dediği gibi hemen, halbuki köpek Allah'ın Resulü için gazap ediyor. Köpek izzeti nefis taşımıyor. Çünkü köpekte bizim gibi kötü bir nefis yok ki. İzzeti nefis olsun. O kötü nefis bizde var. İzzeti nefis de bizde olur tabii ki. Kendi nefsimize dokunan olaylarda kendi gücümüze göre internet, mesaj bilmem ne şimdiki sistemler değişti. Birbirine söğüp saymak serbestleşti. Atış serbest, yüzünü görmeden sayıyor. Saydırıyor ona. En azından Kendimiz için ne kadar bir çabarcı ol, Sövmek saymak zaten İslam'da yok. Hakaret yok, bir şey yok. Ama müdafaa yok mu? He? Reddiye yok mu? Cevap verme yok mu? Onun sahasını temiz tutma yok mu? E? Ben bunu yapmaya çalışıyor muyum? He? Çokları tarafından da Ya çok da aşırı gitme o kadar da Lazım değil hiç tanınmıyordu bu adamlar, sen bu adamları tanıttın. Ben bu adamları tanıtmadım. Bu adamları birileri tanıyordu. Ve bu adamlar bürokraside şurada, burada, belediyelerde, şuralarda, buralarda altyapılarını yapmıştı. Ama bu adamlar bir zaman sonra tamamen su yüzüne çıkıp milleti eli sünnetten, mezhepten çıkaracaklardı. Yine de çıkartma tehlikesi devam ediyor. Ama Allah Teala'nın izniyle bu fakiri sebebettiyse Rabbim ne mutlu bana bunların reddiyelerle kâinatın efendisine ve sahabesine Rıdvanullahi Aleyhi Mecmua'yna sallallahu aleyhi ve sellemin sahasını temiz tutmaya çalıştık elhamdülillah sizler de burada vesile oldunuz inşallah Allah'ım o köpek kadar bize lütfeylesin muamele. Allah'ım ya Rabbi. o köpek kadar bize gayret versin Allah'ım Amin. Amin. reddiyeleri okuyun okutun sohbetlere çok konu taşıyamayabiliyorum çünkü epeydir sıktım sizi ama mutlaka dergideki bu son reddiyi okudunuz mu? Söz aldım sizden ha ne kadar okudunuz? He? Hayretli Karaman'a yazdığım reddiyi okudunuz mu? Çıktı mı meydana bazı yalanlar dolanlar? Net yazmış mıyım? He? Be, üç kişi cevap veriyor. Çünkü öbürleri en azından sahtekar değil. Okumamış ya. Ne yapsın adam şimdi yalandan? Eee desin şimdi. Helal olsun benim cemaatim sahtekar yalaka cemaat istemiyorum. Okumadıysan okumadım da ben de bağırayım, çağırayım. Fark etmez. Ama bana numara yapma! Bana numara yapma! Niye seni mi imtihan edeceğim okudun mu, okumadın mı? Aa okuduk Hoca Efendi, bak benim cemaatim da benim gibi. Doğru, dürüst adamlar. Üç kişi zor cevap verdi. Çünkü okumamış. Ne gülüyorsunuz? Okumamış. Ama ben de bu hakkımı alırım. Bu hakkımı alırım. Ben gece gündüz uyumayayım, etmeyeyim, çalışayım, milletin el-sürret itikadını düzelteyim diye Ha bu haktır. Alıp tarafa koymakla abone olmakla bu iş bitmez. Mutlaka okuyup okutturmanız ve bunların maskelerini düşürüp keşhir etmek boynumuzun borcudur. Allah Resulü'nün dini için bu noktada devredeyiz inşallah. Harekete geçeceğiz. Evet. Yine Şeyh Ahmet Şakir var. O ama şimdi benim vaktim azaldı. On dakikan bir şeyim var. Bir buçuk saat meselesine Ondan dolayı ki bunları da Bu da bitti Bitenleri böyle devreden çıkarıyoruz İki tane daha kıssamız var Bunları da anlatırız Şimdi Çünkü dualar var Okuncaklar var onları yapalım İlanlar var onları halledelim inşallah Evet Daha neler Allah'ın hangi ismi şerifi dergide yazıldı El Afu, Çok affeden Allah İsmi Şerif bize çok uygun bir isim değil mi? Biz çok müznip, günahkar. Mevlamız el-afuvdu. Çok affeden Allah. Celle Celaluhu. İsmi Şerif'e ne ayetler, ne hadisler, 89'da başlamış ta 4-5 sayfa İsmi Şerif'in hakkında dualar, hadisler, Allah'ın affedici isminden nasiplerimiz, hisselerimiz, tekallük makamı, ahlaklanın Allah'ın Celle Celaluhu ahlak ila ahlakların sırrı namazar olmak bakımından affediciliğin özellikleri bence inşallah okursunuz. Ben hatta yok ya. Ben zannettim şeyde. 87'de başlamış. Ta 87'den 93'e kadar Rabbimizin bir ismi şerifi 99 isimden bir ismi şerifi izahı. E sen, sen Allah'ın ismini bilmeden Rabbi nasıl tanıyacaksın ya? Bu mubarekati okuyun işte. Şimdi size bir namaz söyleyeceğim sayfa 94. Dergimizde sayfa 94. İbn Abbas radiyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu teala sellem Cuma günü imam hutbeye çıkmadan 10 rekat. Yani cuma günü kerahat yok. Siz yine 20 dakika kalana kadar ezana 20 dakika kalana kadar bitirseniz iyi olur. Ama ezana kadar da kılsanız caiz midir? Caizdir çünkü İmam Ebu Yusuf'un fetvasına göre Cuma günü keraat vakti günün şerefinden dolayı kaldırılıyor. Kuşluk namazı efendi hazretleri amel ederdi o fetvayla. Bazı ezana beş dakika kala kala başka günler kılmaz. Ama cumada imamı ediyorsan müstehttir. Cuma'nın gününün hürmetinden keraat vakti kalkıyor rivati var. Ama vaktiniz müsaitse 20 dakika kalana kadar bu namazı bitirin. Şehit olmak istiyor musunuz? He? İlla da gidip harpte de falan demek istemiyoruz. Şehitler makamına çıkmak istemiyor. İstiyor musunuz? E tabi yatakta da olur deyince aminler çoğaldı. Şimdi cumadan evvel on rekat kılarsa hadis-i şerif iki rekatta bir selam verir. Her rekatta besmeleden sonra Fatiha ve iklas. efendim namaz bitti on rekat beş selamla kılındıktan sonra ne okuyacak? onu da 94. sayfadan okursunuz bir zikri var yüz kere yapılacak o zikir yüz kere o zikri yüz kere yapılacağı için namaza kadar da yetişmesi lazım onun için siz keraat vakti girmeden namazı bitirin ki o zikir de 20 dakika, on beş, dakika sürer bilmiyorum, bende sürer siz belki dır dır dır hızlı hızlı okuyorsunuz onu bilmem talimine rahat edin şimdi mesele nedir? Allah nasip etmedi bana da. işte daha yeni buldum bunu da. İnşallah inşallah bana da nasip olur bir cuma. Ben de bunu yapacağım inşallah. Kim bu namazı kılarsa 100 kere de bu zikri okursa. Sayfa 94. Kafanı çalıştır. Namazdan sonra Feinşel Allah'ın şehan de teşhede Eğer bu adam Allah'tan samimi kalple şehitlik isterse mutlaka şehit olacak. Şehit olacak demek peygamber sıttıktan sonra 3. mertebe ne kolaylık oldu ya. Peygamber olacak halimiz yok. Sıttık da bayağı zor. Bizim gibi hafif la adamlara sıttık. Çok çok dürüstlük ister yani. Ama bu şehitlik işi evet. Cennet isterse veyselden iste. A'tahu-ya. Mutlaka cenneti verecek. Venis'ten ki alhur Ateşten sığınsa sadece mutlaka cehennemden sığındıracak. 3. Venisten ki alhur ale enka. İri gözlü hurilerle evlenmek isterse mutlaka evlendirecek neyse o geri kalsın fark etmez hanım da duymasın şimdi sen niye kılıyorsun bu namazıma kim <gülüyor> ya şehit olacağız ne şehit olacaksın sen hurilere tabi ki sen meylettin değil mi falan bir de karıyla uğraşmayalım arkadaşlar bu son niyeti saklı tutalım şehitlik isteyelim ya şehitlik isteyelim zaten şehit olduktan sonra öbürleri oluyor mu öbür de peşine geliyor mu Ah! Kafayı çalıştıralım. Ya Rabbi bize mutlaka şehitlik nasibeyle. Amin. Saygın Müslim hadisi, bellagallahu menazile şu edavi ma taala Bu adam yatağında da ölse Allah şehitler makamına mutlaka ulaştıracak. Hakiki şehitler var, hükmi şehit ama makamı aynı. Bu namaz kaçın sayfedeymiş? 94. Dergi dergi. Aman ona göre. dergiye benzemiyor yani. Şehitlik, cennet falan hepsini kazandırıyor. Böyle bir dergide böyle bir şeyler olmaz yani. Ona göre saat çıkın. Ona göre abone mi olacaksınız? Okuyacak mısınız? Okutacak mısınız? Amel edersiniz inşallah. Şimdi Mehmet Selim Kiraz Efendi savcımız şehit oldu. Ümrede de resimleri var. Ee, muhterem bir insan olduğu belli. Zannedersem tasavvuftan da nasibi olduğuna dair bana bazı şeyler, bilgiler ulaştı. Evet. Zulmen öldürülen nedir? Ha görev şehidi falan o işleri ben karıştırmam. Şimdi görev mörev o işleri anlamam. Çünkü şehitlik için tabi savcılık diye kitapta bir şey geçmez. Ama menkut ile düne mazlum ettiği haksız yere öldürüldüğü için fe ve şehidün hadis-i şerife göre sahiptir ve şehittir. Çünkü adamcağız haksız yere öldürüldü. Namaz abdestli bir insan olduğu da anlaşılıyor. Böyle namaz abdestsiz de önüne gelen demokrasi şehidi bilmem ne şehidi bilmem ne niyazisi olmaz yani. Şehit olmak için de bir insanın Müslüman olması şarttır. Namazı beş vakit en azından beş vakit farzı kılması şarttır. Beş vakiti kılmayanın zaten nereye gideceği belli değil. Nasıl şehit olacak? Ama bu kardeşimize biz Allah'ın izniyle tabii ki zulmen ve haksız yere öldürülmesi hasebiyle şehit olduğunu beyan ediyoruz. Yani Allah'ım kabul eylesin şehitliğini. Amin. Rahmetiyle muamele etsin, Lutfuyla muamele eylesin. E, bunlar tabii tehlikeli adamlar. Türkiye'de o işleri karıştırmak için olan kahpece. Değil mi? Yani kahpece diye bir şey var. Bunlar böyle ateist, e, marksist, leninist, komünist adamlar. Bunlar rey verseler kime rey veriyorlar? PKK'ya rey veriyorlar. PKK'nın partisi var ya. Bunlar rey verdikleri zaman bu kafa nereye rey veriyor? PKK'ya veriyor. Peki bir bazı sakallı sarıklı hacı hoca geçilen kapalı kadınlar da nereye yer veriyor? Onlar da PKK'ya yer veriyor. Kafa tasçılıktan dolayı. Halbuki yevme nedu külle asim bir <gülüyor> imamiyim. Biz herkesi yarın ahirette dünyada kimin peşine gittiyse, kimi tercih ettiyse onunla beraber çağıracağız. Başı cennete o cennete, başı cehenneme o cehenneme. Onun için çok dikkat etmek lazım. Irkçılık için, kafa tasçılık için benim ırkımdan, benim şuyumdan, benim suyumdan, buyumdan olmaz! Sen Allah'a inanmayan... Önüne geleni böyle kafasına kurşun sıkan... Müslümanları katleden... Komünist, Marxist adam, Leninist ya! Bunların başı... O İmralı ne yaptı? Papa'ya mektup yazdı. Papa'ya dedi, ben Hristiyan olmak istiyorum, sizin dininiz çok güzel dedi. Belgesi var. E böyle bir insanlar... Müslümanlıktan zerre kadar alakası olmayan insanlara... Müslümanım diyen hacı hocalar... Bu dağç kahpeçe zihniyetine Bunlar bu sol kafa Bizim Karadeniz'de de var maalesef Bunu sadece kafata ırkçılıkla alakası yok Karadeniz'de öyle solcu Dinsiz ateistler var Her yerden beter Allah ıslah etsin, idare eylesin Allah bunları uyandırsın, ikaz Ay. eylesin Bunlar memleketi bölmek bir şey değil Hepimizin hırzına namusla tecavüz edip Evimizde kafamıza sıkarlar Bunlar böyle cani vahşi adamlar Şimdi demokrasi ayağına Modernlik ayağına bilmem ne bilmem ne Bir kılıf yapıp da Sakın bu adamları Müslümanlar desteklemesin Eğer Allahsız kitapsızları Desteklerlerse Hacılığına hocalığına Allah bakmayacak Mahşerde beraber haş edecek onları Bu kafa aynı kafadır Yalnız bu kafanın arkasında Şia tehlikesi de var Çünkü bu örgütler Necidir Alisiz Biliyorsunuz. Hz Ali kabul etmeyen, Allah peygamberi kabul etmeyen ama lafa geldi mi de Şii olduklarını beyan eden adamlar. Peki ne oldu? Yemen meselesinden Türkiye ile İranlarası açıldı mı? He? Ve bazı foyaları İran'ın meydana çıktı mı? Ne zaman bu olaylar patladı? Bir hafta geçmedi. Bu ölmüş hücreler, bu örgütler harekete geçti mi? Çünkü bunların ipi nerededir? Dışarıdadır. Bak bu teröristler Hala bazı partilerin milletvekilleri bu eyleme, eylem diyor, harekete, e, şeye şehit demiyor savcıya, adamlara da gençler diyor. Terörüse genç diyor, savcıya da şehit demiyor. Çünkü bu kafa mecliste olduğu halde bu kafadaki bazı adamlar vardır, teröristleri tutarlar, polisi, askeri, savcıyı tutmazlar. Bunlar böyle tehlikeli adamlar. Onun dikkat edeceksin, hala gençler diyor. Savcıya acımıyor, bu gençler niye diyor infaz edildi Diri diri şey olsaydı ya Nasıl iki sene sonra bir daha çıkarlardı Bir tavsiye bir polis daha öldürürlerdi Öyle mi yapacağız? Öyle bir şey yok Doğru yaptılar Sen adamı öldürüyorsun, zaten kısa hak etmişsin Sen de öleceksin yani Bunun başka bir çözümü yok, kısasa kısas Ne olacak, seni mi salacaklar yani Dolayısıyla uyanık olalım Arkada büyük tehlike var Bak Şia harekete geçirtti bunları. Bunların arkasında yine ne var? Bu örgütlerin arkasında Şia var. Bu teröristler nereye gidiyorlarmış? Yunanistan'daki kampa. Dikkat et. Kaçacaklarmıştı. Bir geçen bir gitmişler falan. Yunanistan'da hala ne var? Bu DHKPC'nin kampları var. PKK'nın da kampları Yunanistan'da değil miydi? Hey gidi Avrupa kaç yüzlü Avrupa. Anladın mı? Müslümanların düşmanlığı için bu vatanı memleketi böldürmek için para da verirler, kampta kurdururlar, her şeyi yapar bu dinsiz kitapsızlar. Yunanistan ne işi var bunlara destek veriyor? Cavurluktan dolayı gavurluktan. Bizim atamız, babamız, her şeyimiz İslam'dır. Vatanımız da İslam vatanıdır. Böldürtmeyeceğiz inşallah. Bunlara da kaptıtmayacağız inşallah. Uyanık olalım. Zerre kadar imanı olan bu kitapsız Leniniz komünistlere destek olmasın. Allah için birbirinizi uyarın inşallah. Çünkü bunlar size baştan yumuşak görünür, aynı ırktanız, mezhepteniz falan, ondan sonra gelirler, bütün milleti keserler, bunlar milleti kafirlerin eline de teslim ederler. Ama Allah fırsat vermeyecek inşallah. Amin. Savcı Mehmet Selim Efendi ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en yem haldu ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fikulli lemhetin Ve nefesin adede mavesi'ahu İlmullah Allah Allah Allah Sultan Sultan'da kılınmasını vasiyet etmiş. Esat Çocan Efendi'ye yakın yeri vasiyet etmiş. Yoksa şehitlikte yer ayırmışlar. Ben dediler ki nasıl bir savcıdır acaba? Hiç daha bir şey bilmiyorum. Dedim ki mutlaka Müslümandır iyi adamdır. Şehitlik herkese nasip olmaz dedim. Hakikaten de sonra çıktı ki namazla abdestli umreli bir insan oldu. Kabrin nuruyla ya Rabbi, derecesi ahaliyle ya Rabbi. Ederimiz vasıl ile ya Rabbi. Amin. Eşine, çocuklarına sabırlar ile, Hayırlı uzun ömürler ile, yeni dolduracak nesillerinden insanlar halka ile ya Rabbi Veya hayran nasri. Ondan sonra vatanda yine opera, olaylar oldu. Emniyete saldırdılar. Ondan sonra yine aynı örgütün bilmem neleri. Hep dışı, ucu başı dışarıda olan kafirlerin oyuncakları. Ne yapacağız ya Rabbim? Polislerden bazı yaralılar var. Yarallara ağır olmadığını işittim. Onlara da acil şifalar ihcan eyle. Amin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eyle. Amin. Amin. <gülüyor> Müftü de mübarek adam dua diyor. Ee, i̇şte muhafaza eyle dedi. Peşinde, Dünyayı muhafaza ile dedi. Mübarek dünyanın nesini muhafaza edecek Allah. İnnallâhim şüküs sefâvat velâ zântesvûnâ. Zaten kıyamete kadar göğü yeri tutacak yani. Ona dua etmeli mi? Dünyayı muhafaza eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını muhafaza eyle. Amin. Müslümanları muhafaza eyle. Ehli sünneti muhafaza eyle. Ehli bidati zeli ile ile. Ehli şirki kahreyle. Amin. Amin. Uzunlar. Dua budur. Hoca efendi, müftü efendi hepinize teşekkür ederim. Yaşınız büyük, sakalınız beyaz. Ellerinize öperim. Dünyayı muhafaza eyle diye bir dua hiçbir kitapta görmedim bu yaşa geldim. Evet. Şimdi e, bu e, kardeşimize dualardan sonra diğer e efendim hastalar duasıyanlar onlara toptan dua edeceğiz inşallah. Subhan rabbina Allahümme inna neseluke'l cennete ve cennete ve cennete ve Muhammed sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi وإن تلمست عنه عليك ve barik ala seyyidina <gülüyor> Muhammedin <gülüyor> nebiyil ümmi <gülüyor> el habibil alil kadri <gülüyor> el, Al el azimil cahi <gülüyor> ve ala alihi ve sahbih dualarımızın kabulü için buyurun assalatu <gülüyor> vesselam <gülüyor> aleyke ya rasulallah assalatu <gülüyor> vesselam <Veya. gülüyor> <gülüyor> aleyke, <ya Rasulallah>. <gülüyor> aleyke ya habiballah assalatu vesselam <gülüyor> aleyke ya seyyidil evveline ve l'akhirin سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّ الْعُزَّةِ عَمَّا أَصَفُونَ سَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلْحَمْدُ اللّٰهَ رَبِّ Madde bağımlılarını Amin! Kurban olduğum mübarek ediyor metne, kimin niyetinde varsa annesi, babası, karısı, kocası, kimin sıkıntısı varsa çocuğundan, eşinden, dostundan, madde bağımlısı olmuşsa ikrah ver ya Rabbi! Nefret ettir, soğukluk ver ya Rabbi! Hast, muhtelif hastalıkları olanlara, dua isteyenlere acil şifa, Ay. dertlilerimize deva, Ay. borçlarımıza edalara efsaneyle, evlenemeyenlere hayırlı işler, işsizlere hayırlı işler efsaneyle. Ya kısa zamanda ya Rabbi bütün vazifelerimizi tamamlayıp iman selametiyle senin huzuruna gelmek nasip eyle. Ay. Kulaklarından tertemiz eyle, Ay. senin haklarını da ödemeye muvaffak eyle, Ay. ölümü hazır bekleyenlerden eyle ya Rabbi. Ay. Ay. Ya Rabbi ne dua isteyenler varsa sana havale ettik. Bu mecliste okunan atat-ı tervimetine hepsini hayırlı muratlarına nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Amin ve sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibin. Selleme teslimen keseyir. Elhamdülillah Rabbil alemin.